Çıkkası Merhaba Kainat, bugün 15 Aralık Perşembe, yıl 2011, ay 12, gün 349, Kasım 38 1433, Hicri Muharrem 20, 1427, Rumi Aralık 2 İstanbul Defterdarlığı Binası'nın Yanması, 1972 Günün Tarihi 95 yıl önce bugün, 15 Aralık 1916'da, Çarlık Sarayı'nın desiseleriyle etkili papazı Rasputin öldürüldü. 537 yıl önce bugün 15 Aralık 1474'te astronom ve matematikçi Ali Kuşçu İstanbul'da ölmüştü. Türkistan'daki maveray Nehir emiri Bey'in kuşçusunun oğlu olarak dünyaya gelen Ali Kuşçu iyi bir öğrenim görmüştü. Kısa sürede Semerkant Rassad müdür olmuş çevresinde ünlenmişti. Daha sonra Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yanında bulunan Ali Kuşçu, Elçilik yapmak üzere İstanbul'a geldiğinde Fatih Sultan Mehmet'ten davet alarak Osmanlı başkentine yerleşti. Matematik ve astronomi dersleri veren bilgin büyük ilgi görmüş, çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Yazdığı kitaplar arasında Unkudü Cevahir Fi Nazmül Cevahir yani matematik ve Risaletül Fil Heyet yani astronomi sayılabilir. Mümtaz Arıkan Yemek Listesi gün 349. Domates çorbası, menemen, makarna, salata ve meyve. Büyük, Büyük saatle mavi takvimle. Di Birkin, quoi ce vieil accent que tu traînes qui te rend l'air antipathique? C'est l'accent britannique. Di Birkin marcher dans la alors que c'est que je suis galine. Dis, birkin pourquoi tu sexe, puis tu sais que dès que le mois d'août sera c'est que je suis Dis, birkin c'est quoi ce vieux jean que tu trimbales depuis 1969 c'est que je suis radine. je m'appelle Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr'den yayın yapıyoruz Açık Gazetesi onun ve huzurlarınızda Ömer Madra Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve arka plandan da Can Tombil'in desteğini alıyoruz Günaydın, günaydın. Jane Birkin'e de bir günaydın diyelim Jane Mallory Birkin dün 1946'da doğmuştu 65 yaşını idrak etmişti Oyuncu, şarkıcı ve Fransızdı. Fransa'da yaşıyor. Serge Gainsbourg'la olan evliliği ve ona esin kaynağı olması da dünyanın en ilginç, eksantrik ve önemli müzisyenlerinden ve kimliklerinden biri olan Serge Gainsbourg'la birlikteliği de çok iyi biliniyor. Aynı zamanda annesi vardı Jacques Rivet ve Jacques doyon gibi. Önemli yönetmenlerle de çalışmaları olan ve insan hakları dalında da önemli bir haklar mücadelecisi olarak da karşımıza çıkan Jane Birkin'in doğum gününü kutluyoruz. Ona bir günaydın dedik. ki, je m'appelle Jane. Serge Gensburg'la da birlikte söylüyorlardı bunu, bu adlı albümden. Evet, gelelim haberlere. Bugün daha doğrusu haberlere geçmeden bugün yıl dönümü olarak neler var? 1961'de tam 50 yıl önce bugün de Kudüs'te Adolf Ayman ölüm cezasına çarptırılmış 15 ayrı suçtan. insanlığa karşı suçlar, Yahudi halkına karşı suçlar ve illegal bir örgüte üyelik. Nazi Partisi'nden bahsediyoruz herhalde. Ve ondan sonra da idam edilecekti. Bu Onun 50. yıl dönümü idama mahkum olmasının ondan da bahsedelim. Bir de 1958'de bugün <gülüyor> o zamanki Adalet Bakanı Esat Budakoğlu'ndan bir açıklama gelmiş. Basın suçundan. ...238 gazeteci... ...mahkum oldu demiş. Dört yıl içinde böyle bir bilanço... ...çıkartmış. 1958. 1972'de de... ...Yaşar Kemal... ...yazar Yaşar Kemal pasaport... ...kendisine pasaport verilmediği için... ...uluslararası bir toplantıya... ...katılma imkandan yoksun kalmış. Tepkiler üzerine... ...kamuoyunun bastırması üzerine... ...yazara 15 gün sonra... ...pasaport verilmiş katılabilmiş mi 15 gün sonra toplantıya. Katılamamış. Hı. Hmm. Ya pasaportu olmuş herhalde. Evet. <gülüyor> Suçu da yazar olmak herhalde. Pasaport alamamasını. Yok belki. vardı başka bir şey. Belki de evet. Evet durum bu. Şimdi günün önemli bize göre. Sıralayacağımız önemli haberlerine bakalım. Dünyadan başlayalım Türkiye'den mi? Tabii ki dünyadan. Tamam o zaman en önemli haberlerden bir tanesi ABD'nin Irak'taki işgalini bugün itibariyle resmi olarak sonlandırması haberi. Evet arkasından da muazzam sayıda şey arkasında kaç yüz bin ölü Kaç yüz bin Kaç milyon yetim dul sakat bıraktığını hiç BBC'de verilen tanım. rakamlar isterseniz verelim. Özet yapacak mıyız? Diğerlerine geçecek miyiz yoksa direkt başlayalım? Bence bir özet yapalım. Tamam, görelim o durumu. O zaman daha sonra veririz bunları. Evet. Irak meselesi ikinci olarak çok önemli bir şey. Dünyada herkesi yakından ilgilendirecek ee, Independent'ta özel olarak çıkan bir haber var. Ve artık Kuzey Buz Denizi'nde Kuzey Kutbu'nda Ölümcül sera gazlarının buzların erimesi sonucunda ortaya çıkan sera gazları bu konunun dünyadaki en büyük uzmanların, uzman heyetini şaşkınlıktan deliye çevirmiş öyle diyebiliriz. Çıkan miktar mı sera gazı? Evet çıkan miktar ve kraterlerin boyutları. Bundan da bahsedebiliriz. Yani normal konsantrasyonundan tahmin ne kadar daha yüksek biliyor musun? Yüz kat. Daha sadece 2010'da yapılmış bir araştırmayı aynı grup. Bu buzulların erimesi sonucu alttan çıkan şeyden metan, gazı. metan gazından bahsediyoruz. Ciddi Tüm. petrol vardır orada. Ondan da bahsedeceğiz. Ee, Dördünden sonra da iklim aktivistleri artık şirketlere şirketleri hedef almaya başlamış durumdalar önemli bir gelişme var bu ama bu arada şirketlerin Amerika'nın en büyük şirketlerinin başındaki yöneticilere CEO'larında yüzde 40 kadar artmış yüzde varan oranlarda ikramiye ve ödülleri artmış ama bence günün en önemli haberlerinden biri Time Dergisi'nin yılın kişisi, geleneksel yılın kişisine kimi seçtiği göstericileri. Evet. Yani Time Dergisi'ni o kadar da küçümsememek lazım. Neden? Zaman zaman son derece önemli araştırmaları da ortaya koyan. Ama tabii Time Dergisi diye göstericiler yılın kişisi oldu mu veya böyle bir sıralamanın ne gibi manası var? Sorusunu da ortaya koyalım bence masaya Ondan sonra tabii, devam edelim Doğru ama çok uh, ilginç Yani hem Arap baharından Hem de e, Şeyden Occupy hareketinden işgal hareketinin Tamamını Bütün protestocuları Değişim isteyen 2011'e Damgasını vuran olay e, Diye değerlendiriyor ki ben buna katılıyorum 2011'in En önemli olayı bu Amerika'da Britanya'da Çin'de Ama time de, İsrail'de olacaktı. Şili'de Ama iyi bir şey Time'ın da Bunu tespit etmesi onu söylüyorum Yılın olayı bizim benim gözümde de öyleydi Bizim gözümüzde zaten Şubat'tan beri takip ediyoruz Ama bunun Bu şekilde Ortaya konması da Bence iyi bir şey Tevekkül Karman'a da Yemen'den Nobel Barış Ödülü Verilmesi de Bunun ayrıca da pekiştiren bir şey 32 yaşında 3 çocuk annesi gazeteci ve aktivist basın özgürlüğü için müthiş bir mücadele verdi yalnız basın özgürlüğü değil Yemenlilerin şeyi için yani hepsini bu kapsam içinde bu paket içinde değerlendirmek gerekebilir bence bence Evet onun dışındaki haberler bir de Rusya'da çok büyük bir beklenmedik şey oldu. Benim olmadığım sırada herhalde evet, verdik, vermişinizdir Müthiş beklenmedik gösteriler oldu ve geri basmak zorunda kaldılar. Epey taviz vermek zorunda. On binlerce kişi seçimlerdeki hile hurda mesele. protesto ettiler ve devam ediyor. Yani kolay bir şey değil. Putin'in beklediğinden çok daha Ciddi bir sonuçla karşılaşıldı anlaşıldığı kadarıyla. Evet, onun dışında tabii çok Türkiye'deki skandaller ve yolsuzluklar da birbirini kovalıyor. Dört faili meçhul cinayetin tetikçiliğini yaptıkları iddiasıyla tutuklanan özel harekatçıları serbest bırakmış mahkeme. Zanlılara da yurt dışı yasağı koymamış. 7 özel harekatçının serbest olduğu haberi var. Gazetelerin birçoğunu kapsıyor. Büyük bir şike, yeni bir şike skandalı var. Bu da reyting kuruluşlarıyla televizyondaki dizilere ilişkin denekleri maaşa bağlayarak dizi bazı dizi ve programların reytinglerini Taban yaptırmışlar, yaptırdıkları ileri sürülen AGB ve yapım şirketlerine operasyon düzenlenmiş ve 9 kişi gözaltında kilit isimlerle beraber. Bu da ilginç bir e, haber olarak karşımıza çıkıyor. E, Milliyet gazetesinde de Ersebak Balıkçı'nın geçen Nisan'da askerliğini yaparken vurulmasına ilişkin duruşmanın yarın yapılacağı kaza denilen olayın ırkçı cinayet olduğuna da ailenin inandığı haberi de var. Milliyet gazetesinde. Ee, i̇lginç. Yani Türkiye'de pek alışık olmadığımız türden bir şey var. Adana'da devlet bahçeliye suikast hazırlığında olan TİT ya da TİB diye kısaltılmış adı olan bir örgütün TİT'i bence. Üyeleri. Üyeleri yakalanmış. Bahçeli'yi öldürmeye kararlıymışlar. Böyle bir durum var. Bir bir şeyle ilgili de ilginç bir haber var. Geneko'nun firari sanıkları Bedrettin Dalan ve Turan Çömez için Interpol'e 11 aydır talep yazısı gitmedi ortaya çıkmış. Kırmızı birten çeviriye takılmış. Bu da skandaller dizisinin bir başka halkasını oluşturuyor herhalde. Bir de eski PKK'lı Selma Batmaz'ın BK kampındaki infazları anlatınca Almanya'da saldırıya uğraması haberi var. BK'daki toplu mezarları gösteririm diye eski PKK'lı'nın infazları anlatmış. PKK içindeki infazları anlatıyor herhalde. Bir de Yersav eski başkanı Cumhuriyet Halk Partili şimdi Tarhan'ın Emine Ülker Tarhan'ın Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda Yersav'ın militanı olacak adamlar lazım Rapor yazacak adam değil dediği ortaya çıkmış Böyle de bir evet, internete düşen bir ses kaydından bahsedebiliriz Evet, çevre kirliliği de yokmuş Türkiye'de. Hava kirliliği. Hava kirliliği. Evet bu da dünün haberiydi dünün bunu da veririz. veririz. Dönelim hemen Irak'taki savaşın bitişine. Öyle bir şey yok önce. Var mı? Ebi anlamda var tabii. Ama yani... zaten bir süredir var. Evet, Aktif yani faal resmen, bir savaş resmen, resmen sona eriyor yani. işgalin bitişi belki. İşgalin bitişi evet. Yani Iraklılar ama El Cezire'den İngilizcesinden bir haber var ki Irak'ta herkes tekani değildi diyor senin de söylediğine benzer bir şekilde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, Barack Obama Washington'da 9 yıla yakın bir süreden sonra Irak'taki savaşımız aynen böyle demiş. Our war in Iraq bu ay sona eriyor demiş. Buna Ama herkes pek kani olmuş durumda değil. Diyor. Yani şiddet olayları devam ediyor. Zaten aktif olarak hani öyle iki silahlı güç arasındaki çatışma e, bir süredir yok benim bildiğim kadarıyla. İşte bombalamalar ama e, neredeyse iki haftada bir tane veriyoruz. Evet, bazen de sayıları mü müthiş yüksek evet. rakamlara da ulaşan. Spora dik bombalamalar da oluyor. Oluyor. Yani hala oluyor yani. Onlar olmaya devam ediyor. İşte yani Dediğim gibi benim görebildiğim kadarıyla iki haftada bir öyle bir bombalama haberi vararaktan. Ee... Konvoylar hala yollarda, karayollarında duruyor. Ama yani görülmemiş bir durum ortaya çıkmazsa deniyor El eden Greg Kastrom'un haberine göre son Amerikan askerleri de gerçekten Irak'ı iki hafta içinde terk edecek deniyor. Ee, evet 5500 asker kalmıştı. Onların da büyük çoğunluğu ıı, Irak'a terk etmiş zaten. Kalan işte artık... Çok sınırlı sayıdaki asker de iki hafta içinde terk edecekmiş. Bir zamanlar %70 bindi onu da hatırlatalım çok büyük bir güç. Evet ABD Başkanı Barack Obama da konuyla ilgili yaptığı açıklamasında işte sizin dediğiniz işte Irak'tik Savaşı'm sona erdi dedikten sonra da şunu da eklemiş. Geride çekiliyoruz ama geride bağımsız istikrarlı ve kendi kendine yeterli bir Irak bırakıyoruz demiş. Evet burada tabi tam rakamlara ulaşmamız mümkün değil ama 2003 başından itibaren özellikle 8 seneden beri belki de 2002'den beri aslında bu konuda en çok yayın yaptığımız konu bu olabilir. Bu konuda en çok yayın yapmış yayın kuruluşlarından biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki açık gazetede sınırsız bir yıkıma hem maddi hem manevi bakımdan ve etik bakımdan sınırsız bir yıkıma yol açan bir olaydan bahsediyoruz. Yani bazı hesaplara göre 650 binden fazla insan Johns Hopkins Üniversitesi'nin istatistikçileri yaptı. 1 milyonu aştığını da Söyleyenler var, ölen, sivillerin, şiddet yoluyla hayatını kaybeden insanlardan bahsediyoruz. BBC'den e, ki haber son derece muhafazakar bu konuda. E, 4500 ABD askeri yaşamını yitirmiş Irak'ta bugüne kadar. 100 binde Iraklı'nın e, savaşta öldüğü söyleniyor. Aynı zamanda ABD'ye bir maliyeti de çıkartılmış bu savaş ve işgalin 1 trilyon dolar. Ama bu konuda da tabii ki çok Yok, daha farklı rakamlar var. Var evet. Pentagon'un kendisi 800 milyar dolar diyor. Oysa Linda Bloom'zla beraber Stiglitz'in Nobel ödüllük sadece Stiglitz'in yaptığı hesap 3 trilyonu. Brown Üniversitesi'nde yapılan şey miydi bu? Evet. Araştırmayı mıydı bu? Bir de çünkü aynı araştırmayı mıydı dedim Brown <Gülüyor> Üniversitesi'nde yapılan. Evet ya yani 3 ila 4 bir... trilyon dolar civarında bir bedel söyleniyordu orada. Amerika askerlerinden de 4.500 öldü, e, on binlercesi sakat kaldı, özellikle beyin. E, yani 30 yapayım? bin askerin e, yaralandığı söyleniyor. Evet. Ve bir buçuk milyon asker de Amerikan askeri de savaşın başından beri yani 2003'ten beri işgalin başından beri pardon, Irak'ta e, görev yapmış bu şekilde. ...oldukça büyük bir savaş geride kalıyor... ...nasıl değerlendireceğiz bunu? Ee, Takitus'un filan sözleriyle işte... ...barış diye geldiler... ...ve bir çöl bıraktılar diyor ya... ...Roma... E, ...barışından bahsediyor... ...Roma İmparatorluğu'nun... ...biraz onun gibi oldu... ...yani sadece... ...ülkenin içinde ve dışında... ...dört buçuk milyon... ...insan evlerinden olmuş durumda... ...yani yerinden yurdundan edilmiş ve pek çok kadın var dul kalmış ve sadece fahişelik yaparak hayatını sürdürmeye çalışan yani korkunç akıl almaz derecede korkunç manzaralar var ama bir zamanlar dünya, Arap dünyasında son derece eğitim seviyesi olarak teknoloji vesaire açısından da oldukça saygın bir yeri olan bir ülkeydi. Bütün korkunç Saddam diktatörlüğüne rağmen. Ee, yani şimdi tabii hani Saddam diktatörlüğü de o da ayrı bir tarihteki ayıp onu da bir kenara koymak lazım. Hayır ben sadece bu, bu elimizdeki evet. göstergeleri konuşuyorum. Şimdi işgalin bitmesini yokturdu. ben olumlu değerlendiriyorum. Evet her şeye rağmen Hı. evet. Evet, gerilim devam ediyor. Irak'ta hala sektör bölünmeler var. Bu en çok tabii Kürdistan bölgesindeki insanlara yaradı. Ve onlar özelliklerini sağladılar. Orada evet. bir özellik bir yönetim olarak bulunuyorlar. Bu şekilde... Başbakan Nuri Maliki hedeflere Ulaşıldı demiş Evet aslında bundan sonra Belki de göreceğiz tüm bunları Yapılan açıklamaları yani şu ana kadar zaten e, Güvenliği ve iç istikrarı işte ülkedeki Şıkarcı bir kuvvet tarafından e, Garanti edilen bir ülkeydi Bundan sonra kendi ayakları üzerinde Durmayı deneyecek İyi ya da kötü hani yani e, korkunç bir e, savaş ve işgal çok ağır insani bedelleri olan bir olay yaşandı ama sonrasını artık takip etme zamanı. Evet bence de de, öyle yapacağız. Şöyle özetleyebiliriz. Suhat Saad diye bir Mansur bölgesinden, Mansur mahallesinden bir müzik öğrencisi, müzik akademisi öğrencisinin söylediği bence hatta günün bir de olabilir bir aday olarak gösteriyorum. Her şeyin en iyisi olmasını umut ediyorum demiş. Ama hiçbir fikrim yok. Bırakın geleceğinin ne olacağı hakkında demiş. Ne olacağını bilmiyorum. İnşallah en iyisi olur demiş. Bence en iyi özetleyen evet, laflardan biri bu. Bunun üstüne de söz söylemek lazım. <gülüyor> söylemek lazım evet. Mansur bu El Cezire'den aldığımız haberdi. Suat Sa Saad'ın sözüyle bu konuyu kapattık. Gelelim metan meselesine. Metan mevzu seni e, hepimizi çok ilgilendiriyor aslında. Şimdi bu konuda metan gazı bilinen e, sera gazı diye dünyanın ısınmasına atmosferin e, dışına, içine hapsol hapsolan güneş ışınlarından dolayı yani yeryüzüne çarpıp geri giden şeylerin Güneş ışınlarının e, hapsolmasından dolayı e, küre, küresel ısınma dediğimiz olaya sebep olan gazlardan biri. Sera gazlarından biri metan ve buzulların altındaki fosillerin altında sıkışmış vaziyette e, fosillerin içinde duruyor. Çürümüş organik bir madde bu. Sürekli donmuş yerde Tundra'da, Sibirya'da, Kanada'da duruyor. Fakat bu konuda tabii Doğu Sibirya'da, Arktik bölgede, Kuzey Rusya'da çok tabii Ruslar yakından kendi bölgelerinde olduğu için Rus bilim insanları çok uzun süreden beri en ciddi araştırmaları yapıyorlar haliyle. Ve çok kapsamlı bir araştırmada e, metan gazının da en az 20 kat daha güçlü olduğunu da hatırlatılır. Evet Karbon o konuda 20 ila 25 kat şeklinde evet. çeşitli rakamlar var. Şimdi e, burada Doğu Sibirya Arktik buz kütlesi üzerinde şelf diyorlar onun sahanlık diyelim. Evet. E, sığ bir denizde araştırmalar yapılmış. Bu permafrost diye sürekli donmuş tabakada yapılıyor. Ve en büyük korkulardan biri de her zaman dünya için çok büyük tehlike. Arktik buzları, Kuzey Kutup Bölgesindeki buzlar eriyince küresel ısınmadan dolayı bu gazların açığa çıkacağı ve hızlandıracağı işte feedback dedikleri yani iklim değişikliği iklim değişikliğindeki geri besleme mekanizması geri olarak be evet. adlandırılan. Fizikte de Me mekanizma. mekanizma bu. Yani çarpan etkisi yaparak artırıyor. Böylece bütün bölgede sonra da bütün dünyada bölge ısınmaya yol açacak diye. Şimdi doktor Semiletov var. Igor Semiletov diye bir bilim adamı var. Heyetin başında bulunuyor ve Independent gazetesine özel bir interview vermiş. Mülakat vermiş. Başka hiçbir yerde çıkmadı. Atlatma bir haber de diyebiliriz. Rus Bilimler Akademisi Rus Bilim Akademisi'nin de Uzak e, Doğu bölgesinin başıymış. Araştırma bölgesinin. Ömrümde hiç böyle bir şey görmedim demiş. Bunca yıldır uğraşıyorum. Metanın e, Arktik yani Kuzey Kutbu deniz yatağından fışkırmasıyla ilgili bunca yıldır uğraşıyorum. Böyle bir şeye hiç görmedim. Tamamen şoktayız hepimiz demiş. Yani bu seviyede ve bu kadar hızlı bir şekilde çıkmasını görmekten evet. bahsediyor değil mi? Evet çok da önemli bunun söyledikleri. Yani daha önemli hiçbir şey olamaz bana sorarsan benim okuyabildiğim kadarıyla. Çünkü Doktor Semilov'un başkanlığındaki heyet daha 2010'da tamamlamış bir başka araştırmayı. Ve 2010'da böyle bir şey yokmuş. Çıkış yokmuş onun demek. Ee, şöyleymiş. Varmış 8 milyon ton yılda bölgeden çıkan metanı hesaplamışlar. Şimdi eee ...daha fazlaymış. Yani muhtemelen... ...yüz kat daha fazla çıkmış. Bir senelik... E, ...yanılmadan bahsediyoruz. Yanılma da değil Yanılma, Bir senelik fark aradaki fark, iki fark. ölçüm arasındaki... ...zaman fark. Evet. Yani yaz sonunda... E, ...bir Lavrentiev diye... ...bir gemiyle çok ayrıntılı... ...on bin mil kare üzerinde... ...araştırmalar yapılmış... ...ve... ...çok hassas cihazlar... ...aygıtlar kullanmışlar... ...hem sismik hem akustik ve bu... ...fışkıranları... ...ne daha... ...fountain işte şey... ...çeşme gibi fışkırıyor ona diyorlar... ...ve e, çok küçük bir... ...bölge sayılabilir... ...burada yüzden fazla çeşme... ...dediğimiz şey bulduk demiş... ...ve ben hiç böyle bir şey görmedim... ...normalde daha önce ölçtüklerimiz... ...bir... E, kilometre e, dur bakayım ne kadardı e, bir şey, daha önce ölçtüklerimiz 100 kadardı demiş ve şimdi e, gördükleri Binlerce olabilir diyor. Yani, yani açığa çıkan, metan gazının açığa çıktığı noktalar daha önce kraterler. yüz kadar noktada bulmuşlar bunu evet. o ölçüm alanı içinde. Şimdi binlerce nokta aynı ölçüm alanı evet, içinde. Evet ve bir de bir kilometrelik çapına ulaşmışlar. Halbuki daha önce birkaç metre, on metrelerle ölçülüyormuş. On metrelerle ölçülüyormuş. bir alandan. Al he. Hayır on metrelik, onlarca metre diyelim çapı iken bu kraterlerin. Şimdi bir kilometre, bin metreyi bulmuş. Ben gözlerimize yani inanamadım. Şu anlama geliyor aslında bu. O bölgede permafrost falan artık kalmadı. Evet. Veya o noktaya yaklaşıldı. Evet bu İyi. çok tabii ağır bir haber. Ama e, böyle yani. Amerikalılar ve Amerikalılar ve Kanadalılar başta olmak üzere onlar petrol aramalara devam etsin. Amerikan hayat tarzını sürdürmek için ve Kanada hayat tarzını ama bunun böyle gitmeyeceği aşikar mücadeleden başka yol yok. Açık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 radyosunuz. 94.9 açıkradio.com.tr ve devam ediyor. Açık Gazete saat 8.40 tam ve Alan Freed'in 90. yaş günü bugün 15 Aralık 1921'de doğmuş. Amerika'nın gelmiş geçmiş en önemli disk jockeylerinden, dj'lerinden biri. Ve Dog diye biliniyor radyodaki, radyolardaki dj'lik çalışmalarında. Ee, eğer 1965'te genç yaşta hayata veda etmeseydi bugün 90 yaşında olacaktı. Şimdi girişte Alan Freed'in kendi sesinden bir eee dinlettik ve kendi hayranlarına alasmadık diyor. Bütün bunca zamandır beni dinlediğiniz için çok teşekkürler diyor. Ekibine de teşekkür ediyor. Bu bir alasmadık değil. Bundan sonra ve tekrar görüşeceğiz diyor ama bu hiçbir zaman gerçekleşemiyor. Şimdi bunun günün konusuna da oldukça ilginç bir şekilde bağlanıyor. The Payola Scandal diye bilinen bir rating şirkesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ta 1960'ların başına kadar uzanıyor. Ve bazı şirketler, plak şirketleri radyolara, dizce okuylara para veriyorlar. Ve kendi plaklarının ön plana çıkınca yani Çok çalınınca daha meşhur olup satışını artırıyorlar. Alan Freed de bunu yapanlardan biri olarak hala bugüne kadar tartışılıyor ve muhtemelen en büyük kurbanı olmuş olan kişiydi. Çünkü Alan Freed aynı zamanda Af Af Afro-Amerikan müziğini rhythm ve blues dünyasını ve rock'n'roll'un gerçek sahiplerinin de Blues dolayısıyla da Amerikan siyahlarından çıktığını erken, en erken keşfeden kişi belki ve bunu dünyada da promosyonunu yani Amerikan radyolarında yapıyor beyaz hakimiyetini tamamen kırıyor onun bedelini de bir, bir şekilde bu, bu işe de bulaştırılarak ödemiş olduğu ödettirilmiş olduğu kendisine söyleniyor genç yaşta alkolizmden e, alkolize bağlı sorunlardan öldüğü söyleniyor. Ona da bir günaydın diyelim ve onun e, çok önemli e, meşhur ettikleri arasında yer alan rock'n'roll'un kurucularından Chuck Berry'nin Memphis Tennessee adlı ya da sadece Memphis diye de bilinen şarkısının biraz kaydı kötü olmasına rağmen tam o zamanlarda radyodan dinlendiği şekliyle Mert'in seçkisiyle size sunduk. Oradan geçelim. Bize bu, daha yakın bir şey. Olayına. Alıştık zaten bu şikelenmelere. Bu da yeni evet. bir tezahürü diyelim durumu. Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla reyting deneklerinin listelerini ele geçirdikleri gerekçesiyle dizi ve program yapımcıları Hüseyin Can Tanrıyar, İlker İnanoğlu, Kerem Çatay, Mehmet Fatih Aksoy, Şükrü Erol Avcı, Yusuf Timur Savcı ve AGB kurucusu İsmail Hayri Cem'in ev ve iş yerlerinde aramalar yapılmış ve büyük bir rezalet aslında ee, hakikaten edinilen bilgiye göre eski agb yeni tns çalışanı celal orçun köktunanın bu yılın eylül ayında yapımcı firmalara denek listelerini yollaması polisin teknik takibine takılmış bu zinciri bunları da yeni şafak gazetesinin manşet haberinden okuyoruz fatma gül de şikeci çıktı diyor radikal gazetesinde de ee, iç sayfada yani sürmahşette verilmiş ve iş sayfasında detayı veriliyor haberin. Polis tüm reytingleri topladı şeklinde. Verilmiş ortada. Kelime oyunu yapmış yani. He. Çok cazip mi bilemiyorum ama pek yapmış He. o da. O da merakı. Türk medyasında böyle bir merak var. Bu Zincirdeki Selçuk Çobanoğlu adlı yapımcınınsa denekleri Esra Özmen'in programını izlemeleri için 200 lira maaşa bağladığı da tespit edildi diyor. Ve ondan sonra da Yeni Şafak'tan devam edecek olursak şike yaparak diğer programların reytinglerini çalmakla suçlanan popüler televizyon dizilerinin bir listesi verilmiş. Orada da bir başka kelime oyunu yapılarak Türk medyası vazgeçemiyor bu kelime oyunlarından. Muhteşem hırsızlık diyerek Yeni şafakta vermiş bunu. Muhteşem yüzyıla gönderme yaparak. Çünkü başında muhteşem yüzyıl geliyor. Sonra Fatma Gül'ün suçu ne? Sonra Aşkı Memnu ta 2005'ten beri yapılıyormuş çünkü. E, yaprak Dökümü adını Feri'ye koydum ve diğer dizilerden bahsediliyor. Evet. E, oldukça kapsamlı hakikaten ama televizyonda yayınlanan pek çok şeyin e, öyle yazıldığı kadar izlenmediği, izlenmeyebileceği en azından. Evet, denek, ihtimali. Denekleri kendisi seçiyordu deniyor yani. Çok peki bunlara bunları da pek çok insan kullandı. Sunucular, televizyon ve radyo programcıları da özellikle televizyonda Bunların reklamları da yapıldı. Şimdi ne olacak? AGB ve 6 Yapımcı Şok Baskın deniyor. Yani 1989'dan beri ratinglerin, reyting denen bu popülarite yani tutulma e, ölçütlerini AGB adlı dernek yapıyormuş. Denek listesini belirleme işini ise OTS adlı bir firma yürütüyormuş. OTS firmasının ortağı Hilmi Belköz, aynı zamanda AGB şirketinin üretim müdürüymüş. Peki bunu bugüne kadar ilk defa mı tespit ediyorlar? Bunca yıldır, 1989'dan beri devam eden bir şey. Biraz ensest durumu var galiba değil mi? Biraz mı? <gülüyor> Hop. Yani çok şey, büyük bir olay. Aslında bakalım nasıl sonuçlanmış... ...yani e, hani tabii ki bunlar şu anda... E, ...daha... soruşturma aşaması vesaire vesaire... ...ama... ...bu da en az e, sanıyorum... ...futboldaki... ...şike skandalı kadar... ...irice bir skandal değil mi? E, evet... ...aynı tamamen aynı zaten... ...işin içinde de... E, ...mafyayı da görürsek hiç şaşırmam... ...doğrusunu istersen... ...o ayak eksik gibi geliyor... Zamanla o da tamamlanacaktır. Sizin eve denek, siz, sizin evlerde yakınlarınızda denek var mı? Bilmiyorum. Denek siz, ben ne demek? Bunu da bilmiyorum. Haberim yok. İşte hangi şeyi izliyorsan nasıl haberin yok? Sen para almıyor musun bu şeylerden? Yok. <gülüyor> Deneklere para mı veriyorlarmış? E bütün mesele o zaten işte. Hmm. Bunu gösterdiği. Yani Fatma Gül'ün Suçuna gibi bir dizi programı. Benim bildiğim kadarıyla dönem ama bir tamam. kısmı bu reytingleri zaten e, oynamak amaçlı. Hani birisi daha yüksek birisi. De. E tamam. Şimdi deneye veriyorsun sen ben de diyor o saatte hep... Açık tut. E, şu, şu diziyi seyrettim açık tuttum hmm. diyor. Şimdi anladım ben meselenin bu iç yüzünü nasıl yapıldığını bilmiyordum. Mekanizmasını bilmiyordum. Mekanizma öyleymiş işte. Evet ve sonuç olarak da e, aa bak ne kadar yüksek ratingler buraya daha çok reklam veriliyor tabi o zaman o dizileri ve böylece bütün şirkette Türk Türkiye'de kapitalizm gayet güzel çevrimini bu şekilde sürdürüyor. Orada siz işin e, eğlendirme içinde eğlendirme dünyasında yani. Demin işin içinde mafiyi da e, görürsek şaşırmayız gibisinden bir ifade kullandınız hani. Eğer zaten bu suçlamalar doğruysa onu görüyoruz şu anda. Hani bu gibi yani mafyadan kastımız ne? Organize suç mu? Evet organize suç. E organize yani eğer böyle bir şey varsa gerçekten organize ve suç Tabii oluyor. şu oluyor yani reyting kuruluşları denen kuruluşların ellerinde denek listeleri var. Onlar düzenli olarak görüşüyorlar ve hangi diziyi daha fazla izledikleri görünüyor. Şimdi 2400 kişilik denek listesi yapımcılara sızdırılınca zaten yapımcılarla denek listesini hazırlayan da ortaklık içinde olduğu anlaşılınca bazı yapımcılar da deneklere para verip yönlendiriyor. Sen şuna bu aylarda şunu desteklersen sana şu kadar para veririz diyorlar. Yani reyting şirketleri de ortak çalışınca böylece mükemmel bir çevrim tamamlanmış oluyor. Bunu geçelim. Yani herhalde biraz daha konuşulacaktır. 25 şirkete baskın yapılmış yalnız. İkinci bir önemli haber de fail e, tahliye e, o, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçiyken iken... Ayhan Çarkın'ın itirafları üzerine 4 ay kadar önce tutuklanan 7 özel harekatçı için susurluk meselesi bu. Adni kontrol uygulamasına da gerek görmeden Serbest bırakmış. Zanlılardan Polis Müdürü İbrahim Şahin hakkındaki tahliye kararı da dün çıkmış. İtiraflarıyla soruşturmayı başlatan Ayhan Çarkın ve Ercan Ersoy'un tutukluluk durumu değişmemiş çünkü sürpriz tahliye kararı 30 günde bir tutukluluk durumunun incelenmesini öngören kanun uyarınca alınmış. Bazı başka bu Arzu Yıldız'ın haberi ee, taraf gazetesinden bazı Başka gazetelerde ise şeyin Ayhan Çarkı'nın kendi can güvenliği. Radikal güven... gazetesinde vardı. Ha, Radikal'de evet. vardı değil mi? Evet. Kendi can güvenliğini istediği gibi kalabiliyor mu o zaman insanlar? Aa, bilemiyorum ama şu, şu radikalin yine sürme açtığındaki haberlerden bir tanesi o. İtiraflarıyla davayı başlatan Çarkın ise can güvenliği için cezaevinde kalmayı tercih etti diyor. Böyle bir tercihde kullanılabilir. Böyle bir işte opsiyon mu sunuluyor? Opsiyon var mıymış zaten hukuk sisteminde bilmiyorum. İstediğin zaman, gidip istediğin zaman kalabiliyor musun? Ona da ileride bakılacaktır Gerçi... ama bu da büyük bir, çok şüpheli hani... ve muğlak bir durum yaratıyor kafalarda. Evet bir de e, serbest bırakılmalar bence. burada Tahliye meselesi. Hani çünkü e, tutuklu yargılanma meselesi bu ülkede çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ama yurt dışına çıkış yasağı dahi konulmadan e, daha önce cinayet işlendiği işlediği falan bilinen insanların e, başka bir şeyden yargılanırken serbest bırakılmaları da ilginç bir durum. Yani tahliye tamam ama yurt dışına çıkış yasaların konulmaması da son derece insana ilginç geliyor. ...futboldaki şikede... ...mafya vardı değil mi? Mafyadan kastet organize suçsa evet. Yani hani spesifik isimlerden bahsediyoruz. Evet, evet para şeyinden bahsediyoruz. Evet. Mafyanın tanımı o zaten. Televizyondaki... iddianamede var yani organize suç. E bu Çete. susurluk meselesinde de... ...mafya var. Biliyoruz yani organize suç. E her şeyde... E, ...mafya ve şike var... ...anlaşılan yani eğlence dünyasında... ...futbol dünyasında ve siyaset suçlamaları suyası. o yönde diyelim diyelim evet iddialar bu şekilde ee, peki bu haberde böyle peki şeye ne demeli ee, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Kürt adamlarına suikast hazırlığında olduğu iddia edilen 14 kişinin gözaltına alınması Adliyeye sevk edilen dokuz kişiden beşinin de tutuklandığı haberi var. Irkçılar bahçeliyi öldürecek şeklinde bir manşette. Biraz şaşırtıcı gelebilir insanlara. Ama bunun amaç eğer ortalığı olduğundan da daha karışık, kaotik bir hale getirmek idiyse... ...tabi böyle bir şeyin de pekala gerçekleşebileceği, mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. TİT tarafından değil mi bu şey... Şilan ortaya çıkarttı. TİT ya da TİB. Yani Türk, Türk İntikam. İntikam Birliği ya da Türk T İntikam Tugayı. Tugayı evet. Türkler Türkçü bir partiye. Başkanına suikast düzenleyerek ortalığı herhalde karıştırmak istemiş olabilirler. Bunu da, da bakacağız. Bayağı artık yeterince şey mi görmediler? Türkçü mü görmediler? O da olabilir. Evet. Daha basit. E. Ee, Evet son olarak belki bir de şeyden bahsedebiliriz. Suriye'de çatışmaların devam ettiği sınırda muhaliflerle ordu birlikleri arasında çıkan çatışmada en az 30 kişi öldü deniyor. Hama'da ise askeri konvoya düzenlenen saldırıda 8 asker, 8 e asker 13 kişinin öldüğü haberi de var. Ve son olarak da iki ateş arasında kalan bir Türk işçinin de öldüğü bildirilmiş. Çevre e, hava kirlenmesinin olmadığı haberini bir gün daha ertelemek zorunda kalıyoruz ama elimizde. Hava kirliliği artmıyor, azalıyor diye çevre yönetimi genel müdürü konuşmuştu. Fakat pek öyle değil Can'ın bizim için derlediği haberlerde. Onu erteleyeceğiz ve şimdi deprem günlüğüne geçiyoruz. Van Depremi Günlüğü Bugün 15 Aralık 2011 Perşembe, Van Erciş Depreminin 53. Van Ecemit Depreminin 36. günü. Bugün Van Depremi Günlüğünü Ümit kıvançla tutacağız. Ümit Kıvanç telefon attığımızda. Ümit merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ümit, Van Depremi ile ilgili taraf gazetesine yazdığın yazının üzerinden 22 küsur gün geçti medyayla ilgili olarak yazdığın. O zamandan beri pek bir şey değişmiş görünmüyor. İşte, e, depolarda yangınlar çıktı, sürekli kötü haberler geliyor. 99 depreminden de bir deneyim taşıyorsun. Geldiğimiz bir buçuk aylık süreci nasıl değerlendiriyorsun? E, Valla geldiğimiz bir buçuk ay insanlar acı çekti ama önümüzdeki bir buçuk, iki ay hatta üç ay e, ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Çünkü çok soğuklar bastırmak üzere. Zaten çok soğuk. Bir de yani van'ın kışı diye bir şey bastıracak. E, sürekli depremler olduğu için korkulan insanlar evlerine giremiyor. E, devletin hani böyle bir durumun üstesinden gelecek bir örgütlenmesi falan yok. Ama galiba niyeti de yok. Aralık sonuna doğru konteynerler gelecek falan deniyor ama kaç kişi yetecek onu da bilmiyoruz. Yani çok yoğun bir şekilde orayla... Sivillerin ilgilenmesine ihtiyaç var aslında. Bir sivil koordinasyon eksikliğinden depremin ilk gününden itibaren bahsediyoruz ama senin o günkü yazında belirttiğin şey gün geçtikçe daha da artıyor. Oraya ilgi neredeyse sıfırlanıyor artık. Ama bu normal bir şeydir. Yani Türkiye gibi her gün 7-8 tane manşetlik olayın olduğu bir ülkede yani insanlar ne acıları unutup arkalarını döndüler. Biraz da normaldir yani hani aman böyle duyarsızlık olur mu diye bizim ayağa kalkmamız mı? doğru ama. Bir yandan da her şeyi halk inisiyatifinden beklemekte problemli bir durum zaten. Bir de fiziki koşullar var şimdi insanlar işlerinde güçlerinde yani Van İstanbul'a batı bölgelerine bu ülkenin uzak o kadar kolay değil gitmek gelmek falan. Öyle şartlar da var yani bu çok büyük örgütlenmelerle böyle durumlar ancak aşılabilir. Ya da hani tam tersine herkes tutabildiği bir yerinden tutar iştiyse o tuttuğu kadarını kurtarır. Peki sen 1999 depremindeki sivil koordinasyon deneyimini taşıyorsun. Aradan geçen 12 yılda 12 yıla nasıl bakıyorsun? 99'dan bir şeyler öğrenmeyi becerebilmişiz gibi geliyor mu? arama kurtarma konusunda şahane bir durum var yani sanıyorum Türkiye'deki durum herhalde dünyadaki en iyi durumlardan biri şu anda arama kurtarmada müthiş bir gelişme var ama hemen arkasından olması gereken esas böyle daha yaygın örgütlenme ve kalıcı faaliyet gerektiren noktalarda tabii ki yok yani ve ben şunu hep söylüyorum sivil inisiyatifler falan çok güzel ve gerekli şeyler ve çok hayati şeyler ama bu, ta, bu kadar büyük durumlar ancak devlet organizasyonuyla esas olarak üstesinden gelinebilecek şeyler. Ve bizim devlet tabi vatandaş için herhangi bir şey yapmaya göre kurulmuş olmadığı için. Yani ne refleksleri ne işte pratikliği ne zihniyeti hiçbir şeyi bu durumu karşılamıyor yani. Sonuçta Türkiye öyle söylendiği gibi çok fakir bir ülke falan değil. Yani orada o insanları dondurmayacak şartları Türkiye'nin var. Ben eminim mesela şu anda başbakan mahvederim hepinizi. Şu durumu halledeceksiniz falan dese birilerine bir şeyler olur diye düşünüyorum yani. İşte, havaalanı meselesinde demiş mesela bir ay sonra ortaya çıktı ama açacaksınız havaalanını demiş ve açılmış. İşte tabii sonuçta hani şimdi bizimki de böyle bir tane adamın iki dudağın arasındaki bir şeyleri bekliyor gibi oluyor ama... Türkiye'deyiz yani. Vallahi biz kendimize göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öyle sanıyorum ki birçok insan da kendi içinde gruplaşıp işte ayda bir küçük bir parasını kendince bir tarafa ayırıp ama insanlar bir araya gelince o paralar anlamlı oluyor. Oradan da karşıdan birilerini bulup ya da işte buradan faaliyet gösteren birileri aracılığıyla Mümkün olduğu kadar insanı orada bir şekilde kurtarmaya çalışacağız. Yani başka yapacak bir şey yok. Ee, bir çeşit ağ kurmak gibi bir şey gerekiyor herhalde değil mi? İşte yani baş, diğer iller ve Van arasında bir ağ kurmak gerekiyor. Tabii. Peki Ümit Kıvanc çok teşekkür Rica ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Van Depremi Günlüğünü Ümit Kıvanc tuttuk bugün. İyi sabahlar. Van Depremi Günlüğü Açık Gazete Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Evet bugün... Konularımız arasında Avrupa Birliği'nin içindeki son karar meselesi var. Ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışıyla Türkiye'den Avrupa Birliği'ne bakıştaki bakışımsızlık var. Bir de soykırımla ilgili Ermeni oy meselesiyle ilgili Fransa parlamentosunda bir karar var. Onları bir konuşalım hı hı. demiştik. Evet. Avrupa şimdi bu hatırlayacaksın e, Valery Giscard de Desten ile Helmut Schmidt bu e, Avro Avrupa diye bir kavram e, evet. e, uydurmuşlardı. Da e, yani bu artık 80'lere e, kadar gidiyor yani bu Arkadan Kol, e, e, Helmut Kol'un yardımcısı, e, yardımcılarından e, e, başmuşaviru Karl Lamez, e, Rasputin, e, kılıklı bir adamdı bu Karl Lamez ve e, şimdiki Maliye Bakanı, e, Alman Hristiyan Demokratlarının ağır toplarından Wolfgang Schäuble bu şimdiki Bakan İçişleri Bakanlığı'nda da yaptı bu biliyorsun. Evet. Bunlar da e, kerna Avrupa tabir edilen yani çekirdek, çekirdek Avrupa ha core Europe. Hı hı. E, bu, bunlar da bunu işlerlerdi. Şimdi o oluyor yani ister istemez e, o oluyor ve e, Avrupa. 20 yıl önce yapamadığı tartışmayı yani Maastricht ve Amsterdam antlaşmaları döneminde ya bu para birliğini kuruyoruz ama bu para birliğinin birkaç ayağı eksik diyenlerin diyenleri haklı çıkartacak şekilde o tartışmayı şimdi yapıyor ve yani piyasalar ve ekonomilerin işleyişleri yani farklı Avrupa ekonomilerinin işleyişleri Mecbur etti Avrupa'yı bu, bu buraya gelmeye. Yani başka e, bir yolu yoktu. Evet. E, i̇ki vitesli, üç vitesli, çok vitesliden ziyade artık neredeyse iki Avrupa e, konuşuluyor. Yani iki farklı Avrupa. İngilizlerin e, aslında büyük de bir, bir yani derin bir beceriksizlikle yani başbakanlarının kendilerini bundan yani hep eskiden olduğu gibi bu opt-out mekanizmasını işleterek yani dışında tutma çabası ve girişimi de aslında akamete uğradı daha başından itibaren. Çünkü İngiltere gibi Avrupa'ya dahil olmak istemeyip ama Avrupa'nın da dışında kalmak istemeyen e, ülkeler e, İngiltereyi ortada bırakabildil, e, bıraktılar yani hakikaten İYOT gibi ortada kaldılar Ama İsveç ve Danimarka mesela başta yani, gelişmiş ülkeler sorunları yok yani Yunanistan, İtalya, İspanya gibi değil. E, ona rağmen e, sürüden tabiri caizse ayrılmayı reddettiler ve e, yani parlamentolarına soracaklar şimdi. Ee, ama e, 26 artı 1 veya 26 ve 1 e, gibi bir Avrupa'ya doğru gidiyoruz. Şimdi ne oldu kabaca? Evet, bu kararın evet. ne olduğunu da bir anlamadım. Valla yani e, şimdi e, bütçe e, politikalarını ve vergi politikalarını yani mali e, politikaları... E, her yani maliye, maliye politikalarının iki temel ayağı olan bütçe ve e, vergi e, konularında bir e, harmonizasyon bir uyuma doğru gidiliyor. Bunun hem e, ulusal e, yasalar hem e, Avrupa e, kurumlarınca çok sıkı e, kontrol altında denetim altında tutulması söz konusu. Yani Avrupa e, Lahey'deki mahkemeyi de yani Avrupa Adalet Divanı'nı işletmeye kadar gidecek bir e, icabında e, işletmeye kadar gidecek bir denetim mekanizması kuruluyor. Almanlarla İspanyolların ulusal mevzuatında zaten var bu e, debt break tabir edilen. Yani devlet, e, kamu... E, bir yerden sonra borçlanamıyor. Ne olursa olsun borçlanamıyor yani. yani savaş çıkarsa ayrı tabii de. <gülüyor> Bunun diğer ülkelerde de uygulanması söz konusu. Uygulanmanın dediğim gibi hem iç hem dış denetimi geliyor. Ve amaç Avro'yu hem yani bu kamu borçlarını iyice kontrol altına alıp çok ciddi kemer sıktırıp toplumlara avroyu daha güvenilir bir para haline getirmek, bu ülkeler arasındaki iktisadi işleyiş anlamındaki ayrışmayı mümkün olduğu kadar azaltmak, çünkü yani Alman ekonomisiyle her ne kadar aynı parayı kullanıyor olsalar da Yunan ekonomisi aynı değil. Yani bunu artık... sağ Sultan bile duydu. duydu. Ve hiçbir zaman da olmayacak. İşte Zurnanın Zırt dediği yerde burası. Yani evet. bu bütün bu e, tantanaya rağmen bu e, nasıl olacak? Yani Yunanistan, e, hatta İtalya, bütün e, güney kuşağı ülkeleri nasıl e, bu... E, çok sert önlemlere he diyecek ee, hakikaten bunu kimse e, bilmiyor şimdilik. Kuzey ülkeleri yani ekonomileri nispeten daha e, makul daha iyi işleyen e, ekonomilere sahip kuzey ülkeleri ise kuzey kuşağı diyelim adına ülkeleri ise orada da e, benzer sorunlar var. Zira eğer Denk bütçeden bahsediliyor yani bütün bunların e, dönüp dolaşıp geldiği yer denk bütçe yani işte harcadığınla topladığın verginin eşit olması. Değil mi? E, vergi toplayabilmek için iktisadi faaliyet gerekiyor. İktisadi nerede faaliyet yok. nerede? Yok. yok. Şimdi e, dolayısıyla burada hakikaten çok tuhaf bir döneme giriyoruz. Yani kağıt üzerinde bu e, anlaşma İngiltere'nin yaptıkları hataları falan da bir kenara bırakırsak... E, yani bu anlaşma bir şekilde hayata geçecek bütün o denetim mekanizmaları da geçecek ama uygulanabilecek mi bütün mesele o. Ben de uygulanabileceği kanaatinde değilim açıkçası çünkü yani mal meydanda yani bu Almanya'da uygulanır, Finlandiya'da uygulanır, Hollanda'da uygulanır ama geriye kalanında. Yani çok zor uygulanır, Lüksemburg'ta uygulanır, Avusturya'da falan yani hiçbir ülkenin dışında çok zor. Geriye, geriye kalan için seçenek ne o zaman? Valla çıkma, Avro'dan ayrılmaları illaki gündeme gelecektir bence. Yani bu evet. onları kurtarmak falan mümkün değil. Seyfettin Gürsel de epey zamandan beri bunu söylüyor. Evet. Kim? Seyfettin Gürsel. Elbette canım, evet. tabii. E ondan sonra e, çıkacaklardır ve o zaman daha farklı bir, bir, bir şey olabilir. Ama bu arada bunun bir kere bir siyasi bedeli var ki o bedel ödenmeye başlandı. Yani seçilmişler artık e, yönetmiyor ülkeleri. Tek, teknokratlar yönetiyor. Şimdi diyeceksin ki yani zaten Avrupa'da sağ siyasetle iktisadi anlamda söylüyorum. Sol siyaset arasında pek bir fark kalmamıştı hakikaten. Yani işte birisi daha az vergi alır, öbürü de birazcık daha fazla vergi alırdı falan. Şimdi yani o artık ortaya çıktı ama e, yani bu, bunun artık yani yeni farklı hükümetlerin hükümet olması iktisadi politikaları değiştirmiyor. Dolayısıyla teknisyen gelmiş gelmemiş. Hakikaten önemli değil. Zaten uygulanan politikalar aynı. Şimdi bu yeni durumda e, mesela Tut şöyle bir seçim kampanyasını gözümüzün önüne getirelim vergilerle alakalı birisi azaltacağım diyor, biri çoğaltacağım diyor. Halbuki e, yeni kurallar demin adını ettiğimiz kurallar e, çerçevesinde yani kamu borçları ve işte vergi politikaları bütçe şu bu e, böyle bir e, taahhütte e, bulunması o seçim kampanyasındaki partinin mümkün değil. <gülüyor> evet, bu arada, yani Anlamsızlaştırıyor evet. anlatabiliyor muyum Yani de, de, de, çok ilginç evet, bu. Bir de ben ufakıcık bir dipnotu Koyabilir miyim Sen dersen tamam. Şey bu teknokrat e, Kelimesinin Mucidi e, Franco e, falanjizmiymiş e, Yani işte, faşizmle evet. Çok yakından e, de, de, bağlantılı de, de, de, de, Zaten onu faşizmi yenilir yutulabilir hale getirmek için bu terimi icat edip uygulamışlar teknokrat siyasete lafın. ihtiyaç kalmıyor yani evet, bu tuhaf evet. bir yere doğru gidiyor yalnız. Şimdi bunun e, bu yani iktisat politikaları açısından anlaşılır diyelim. Yani sistem içi kaldıkça ama bunun bir toplumsal bedeli olacağı için ki o toplumsal bedel e, artık sokaklarda yani adı bir adı da var öfkeliler değil evet. mi? Yani, İndinyados. E bu öfkeliler hareketinin ben çığ gibi büyüyeceği kanaatindeyim yani bütün ülkelerde. Evet işgal. Yani bir tarafı e, bir, bir, ama işgal, bu iş... sistem evet, bir aynı. hareket bu. bu. Bu yeni bir şey. Yani bu bizim bildiğimiz e, işte babadan kalma aşırı sağ ve, e, veya aşırı pardon, yani işte o uçlarda gezinen ama sonuç itibariyle sistem içinde kalan eee e, itiraz değil bu bu, bu başka bir bu, şey. Demokratik sistem dışı şey evet, bu. Evet ve demokrasi geri alma hareketi. Evet. Yani o, bu, çok önemli. Bu, bu önemli. Evet. Yani bu herhalde bunlar yaşanacak. Evet. Avrupalılar sokağa dökülme konusunda e, yani hiç çekingen değildirler malum dökül verirler yani 68'in yaşandığı bir yani 968'deki hareketlerin yani öğrenci ve işçi hareketlerinin yaşandığı Avrupa'dan söz ediyoruz daha öncesi var bin 848 devrim var 3830 var çok ciddi bir işçi sınıfı itirazı genel geleneği var olan yani bir ve ...hakikaten saman alevi gibi gidi verir ...yani ve ben böyle bir... ...beklenti içerisindeyim... ...yani bütün bu ben kağıt de. üzerindeki muazzam... ...bu bütçeler, işte denk bütçeler... ...şunlar bunlar falan... ...bunların illaki bir bedeli olacak... ...yani siyaseten... E, ...o kadar önemli değil... sağın solun gidip gelmesi ama bu toplumsal... E, ...itirazları, başkaldırıları... ...nasıl... E, ...bu teknokrat hükümetler... ...yönetecekler işte orada orada orada çok büyük sorunlar ortaya çıkabilir yani polisi sürecekler milletin üstüne çok Evet ve, ve krizi itibariyle. yaratan mı ile de konuşmamızda iki hafta önce söylemişti krizi yaratan Goldman Sachs gibi bedelini de hiç ödemeden kurtulan şirketlerin adamları şimdi Avrupa'da merkez bankalarının Yunanistan'ın ve İtalya'nın başında evet. teknokrat olarak evet. bulunuyorlar harika yani. Ama bu böyle gitmez. Evet. Bu böyle gitmez. Şimdi tabii burada Türkiye'ye, buralardan Türkiye'ye bakınca böyle tuhaf, bambaşka bir dünyaya bakmış gibi oluyorsun. Türkiye'nin ekonomisi daha farklı, ayrışan bir ekonomi haliyle çünkü gelişen, büyüyen bir ekonomi. Yani işte büyümek ne demekse ama büyüyen bir ekonomi. İşte son rakamı da gördük. Yani... Azalıyor, azalıyor, düşüyor, düşüyor. Ancak bu kadar düşüyor. Ee, seneye tabii Avrupa'daki yavaşlamadan ve diğer Orta Doğu ülkelerindeki e, e, işte ayaklanmalardan dolayı orada da tabii yani bir dış ticarete yansıcağı için e, yavaşlama olacak. Ama burası farklı bir ekonomi. Ee, dolayısıyla burada e, Avrupa'nın sorunları yani Avrupa'nın e, birebir yaşadığı şu adını ettiğimiz sorunlar yok. Ee, ama bu Avrupa'yla olan e, ilişkinin e, gözden geçirilmesi demeyelim de yani böyle ortadaki bu daha önce de konuştuğumuz bu hakim e, dil dili açıkçası. E, şey yapmıyor yani bir eee Hayır değil mi? Evet. yani bu burada bir eee Müte, e, bir tuhaflık var evet. evet. Yani bu Avrupa alaycılık dediğimiz yani işte bu zavallı Avrupa işte o, o Avrupa'da neymiş? ...işte bizim Avrupa'ya ihtiyacımız mı var? Bak gül gibi geçiniyoruz gidiyoruz işte her şey yolunda gibi bir haleti ruhiyyeyi e, e, şey yapmıyor yani. Onun sonucu bu değil. Ee, öyle diyelim. Ee, bu ilginç bir e, ilginç bir süreç yaşıyoruz aslında. Şu son altı ay bir yıldır Avrupa'daki Türkiye'ye bakış yani iktisat dünyasında ekonomi dünyasında değil tabii. Onlar zaten Türkiye'nin yani en azından burada para kazandıkları için önemini kavramışlardı. Kültür dünyası için de aynı şey söylenebilir. Yani çok muazzam bir alışveriş var. Ama e, e, siyaset dünyası için bu geçerli değildi biliyorsun. Bu yakın zamana kadar. Ama son bir yıldır e, bu Türkiye'nin dostları grubunun da e, e, biraz girişimleriyle yani bu İsveç'in başını çektiği İtalya, İspanya, İngiltere ve Finlandiya'nın içinde bulunduğu bu grup giderek daha fazla ses çıkartıyor. Türkiye'nin müstakbel ortaklığının önemi konusunda diyelim. Bu önemli. Bu, burada yeni bir şey oluyor. Bu son bir 11 Dışişleri Bakanı mektup yazdı biliyorsun. Yani orada kullandıkları cümleler... Önemli, az buz değil yani Türkiye, yani ortak e, ilk defa yani Türkiye bir ortaktır, e, önemli bir ortaktır, anahtar ülkedir falan diyorlar. Şimdi bu geçen hafta sonu yapılan bu, bu Avro her ile geçen e, zirvenin e, bir de tabii her zirvede olduğu gibi başka sonuçları da vardı. E, sadece Avro konuşulmadı işte bu Sırbistan'ın. Ee, müzakerelere başlaması veya daha doğrusu adaylık sürecine dahil olması e, önümüzdeki Mart'a atıldı ama Karadağ'ın başlaması e, konusunda karar alındı. Türkiye ile ilgili de bir karar alındı. Bu komisyonun pozitif gündem tabir ettiği, yani bu, bu, müzakereler iyi gitmiyor ama bunların önünü açmamız gerekiyor. Artı gümrük birliği ile ilgili pürüzler var, bunların üzerine gitmemiz lazım, vize meselesi var falan dediği ve hepsinin adına da pozitif gündem dediği bir e, yeni politika e, var ve e, konsey yani bu zirve bu politikayı onayladı. Şimdi orada böyle bir hakikaten Avrupa'da bir yani bu Türkiye'de sonuç itibariyle o kadar da kötü değil falan diye siyasetçi Avrupa e, Avrupalı siyasetçi Türkiye'yi artık idrak ediyor öyle diyelim adına. Yani ...anlıyor veya anlamaya... ...yavaş yavaş anlamaya anlamaya başlıyor. Evet, bu nispeten yeni ve e pozitif yeni bir durum. Evet, evet tabii. <gülüyor> Ama o kadar ilginç ki şimdi böyle bir... ...olumlu süreç varken... ...ve aynı nedenlerden... Tabii ...bunun nedenleri belli Avrupa'nın içindeki... ...içinde bulunduğu durum... ...İslam'la... ...yani neredeyse ateşle su gibi... E, ...ayrışması, e, İslam'la yaşamakta çektiği zorluklar içeride ve dışarıda, e, işte Arap uyanışı, Türkiye'nin kendi performansı ki bu performansın arkasında zaten Avrupa Birliği ilişkisi var... ...yani gümrük birliği artı, üyelik süreci falan, bütün bunlardan Avrupa'da bir olumlu e, algı e, oluşuyor aynı nedenlerden Türkiye'de de Avrupa Birliği'ne bakış konusunda tamamen olumsuz aksi yönde bir olgu oluşuyor. Demin adını ettim e, oydu. Yani evet. o e, Avrupa ile etmek aynı nedenlerden ama yani dolayısıyla hiçbir zaman ortak bir noktada sanki buluşamayacağız öyle gözüküyor. Hı? Evet bu da tabii çok Tatsız bir durum yani. Evet işte bu aşırı özgüven tabii evet. dediğimiz. Yani kibir artık bu e, siyasi literatüre girdi yani. Türkiye'nin kibri. Yani her tarafta hibristik diye geçiyor artık yani. O yerleşti. Onun için evet. sebep var mı peki bu kibir için? Şimdi daha bugün işte e, Brezilya'da da e, ekonominin yavaşlama e, işaretleri gösterdiğini okuduk. Hani bütün bu hızlı büyüyen ülkelerde e, yavaşlamaya başladı. Çünkü bunların e, zaten bunların Talep dışarıdan ve o talebi sağlayan ülkelerde bir yavaşlama var. Ne kadar evet, devam edecek? Ben bu hafta bir yazdığım yazının başlığını hep hepimiz aynı denizde yüzüyoruz diye koydum. Yani buna çok güzel bir örnek var. Joe Biden buradaydı işte birkaç gün önce. Evet. Amerikan dışı, baş, Başkan Yardımcısı. Ali Babacan'la bir toplantıda alardı. Ali Babacan işte 21. yüzyıl. Türkiye gibi ülkelerin yüzyılı olacak. Amerika ve Avrupa'nın yüzyılı değil demiş. Adam da yapacağı konuşmaya bir şey ilave etmiş. O da şu diyor ki ya diyor siz yukarılarda yüzüyorsunuz suyun üzerinde genç köpek balıkları işte Türkiye, Brezilya, Güney Afrika Hindistan, Çin falan biz aşağıda balinayız diyor. Unutmayın diyor. Ancak e buna rağmen hepimiz aynı denizdeyiz. ve hem köpek <gülüyor> hem köpek balıklarının hem de balinalarının soyunun tükenmekte olduğu hakkında bir fikri var mı acaba <gülüyor> evet. evet yani e, Dolayısıyla bu, bu, bu tabi bu aşırı özgüven yani çok çok tehlikeli bir şey Allah muhafaza yani ve tabi bunun karşılığı yani işte Avrupa'ya ihracat etmesek de olur biz e, içeride. ...kentsel dönüşüm altında... ...adı altında... E, ...inşaatla... ...bu işi götürürüz gibi bir... E, ...bir hayal dünyası... E, ...yerleşiyor Türkiye'ye... ...onu da... E, ...onu da altını çizmeden geçmeyelim... Yani evet, ...o da belki de... <gülüyor> <gülüyor> ...geleneksel... özgüven eksikliğinden... ...kaynaklanıyor da... Çatladı, patladı biliyorsun yani evet. aynı aynı politika orada uygulandı evet. ve bu gayrimenkul balonu bir patladı, hmm. pir patladı yani. Evet. Peki bir de son olarak şeyden de bahsedelim. Şimdi Fransızlar <gülüyor> bu seçim telaşıyla tekrar e, Ermeni soykırımının e, inkarını cezalandıran e, yasa tasarısını gündeme getirdiler. E, bir Marsilyalı. E, ...UMP milletvekili, Avrupa Birliği'nin 2008 tarihli bir yönergesine istinaden ki bu yönerge ırkçılık ve ayrımcılığı hedef alan bir yönerge aslında. yani Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde yani birebir inkarcılıkla alakalı değil ama daha ziyade ırkçılık ve ayrımcılığı hedef alıyor. Oradan kalkarak bir, yani bunu e, Avrupa Birliği yönergesinin ulusal e, yasalara e, tercümesi gerektiği e, keyfiyetinden kalkıyor. E, ve bunu gündeme getirdiler. Tabii yani buram buram, e, Cumhurbaşkanlığı seçimi kokuyor elbette. E, yani şu, e, bu mesele, e, yani soykırım burada oldu. Dolayısıyla soykırımla yüzleşme de burada olacak. Fransa parlamentosunda veya başka bir yerde değil. E, bu çok önemli. Bir iki tabi bu e, gibi faaliyetlerin yani e, yurt dışındaki faaliyetlerin bir, e, bir faydası yok. E, aksine e, ortalığı e, geriyor. E, şimdi oylama gelecek Perşembe 22'sinde yapılacak. E, muhtemelen de geçecek. Ondan sonra işte yani onun arkasını toplamak da işte artık kime düşecek bilmiyorum ama böyle sevimsiz bir durum yani. Evet onu da bekleyeceğiz. Gelecek Perşembe dedin değil mi? Yani tartışmaları okudum milletvekillerinin. Evet aralarında yani öyle mesela Yeşiller'den Noel Mamer var diyor ki ya i̇yi güzel de diyor, işte Cezayir var diyor, Cezayir, Ruan'da var diyor. Bunlar Ruan'da daha yani daha kan kurumadı yani orada. 94 ya evet. O diyor. Ya. ondan sonra bunlardan da bahsedelim diyor, yok diyorlar. <gülüyor> Falan yani böyle bir abuk sabuk bir şey yani. Yani tut tutarsız o anlamda. Başka bir sosyalist milletvekili yani bunun Türkiye'de, ki e, idrak e, sürecine ne gibi bir katkısı olacak diyor sıfır katkı tabii e, yani işte böyle e, evet politika evet, durumlar budur peki çok teşekkürler günler. iyi günler nereye doğru Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar Evet bir ara vereceğiz şimdi saat 9.30 açık radyo 94.9 burası. Arkasından da Amy Goodman'la yaptığımız söyleşinin kaydını yayınlayacağız size. Amy Goodman Democracy Now! adlı bir uluslararası televizyon ve radyo haber program saati 900'ün üzerinde. Amerika, ...Kuzey Amerika'da 900'ün üzerinde radyo istasyonunda yayınlanıyor. Radyo ve televizyon istasyonunda. Ve Amy Goodman Pacifica Radyo deneyiminden başlayarak... ...dünyada en tanınmış, adeta efsanevi bir statüye kavuşmuş bir yayıncı. 2008 yılında da Wright Livelihood ödülünü... ...yani bunu Alternatif Nobel'de deniyor... İsveç parlamentosunda da e, bu ödülü kabul etmişti. Kendisiyle Durban'da yapılan e, Birleşmiş Milletler iklim değişikliği görüşmeleri sırasında teşrik mesai yapmayı da başardık. Birlikte çalıştık. Bu fırsattan bir istifadede kendisinin özellikle de şey üzerine e, bağımsız gazetecilik medya ve demokrasi ilişkisi araştırmacı gazetecilik e, topluluk radyosu e, ne demektir ne işe yarar ve özellikle sonunda da işgal e, bütün Amerika'yı ve e, dünyayı da sarmakta bulunan işgal isyan hareketleri üzerine bir söyleşi yapmayı başardık onu şimdi e, Mahir Ulgaz'la birlikte de çevirdik biz onu. E, şimdi birazdan onu yayınlayacağız. Açık gazde. Oh, <gülüyor> <Exclusive. gülüyor> um, Demokrasi Now diye bütün dünyada da çok iyi bilinen Pacifica Radyo'nun bir uzantısı olan ondan sonra da Amerika'da binin üzerinde istasyondan yayın yapan radyo ve televizyon programı Amerika'nın ve dünyanın en ilerici programlarından biri sayılıyor aktivist ee, onun e, kurucularından Amy Goodman'la e, Durban'da görüşme fırsatımız oldu. Durban'daki e, iklim değişikliği e, zirvesini, toplantılarını e, bütün hafta boyunca hatta 8 gün boyunca etraflıca hem içeriden hem dışarıdan e, kapsayan bir radyoydu. Bu, biz de bu fırsatı kaçırmayıp uzun zamandan beri izlediğimiz ve hayranlıkla izlediğimiz Amy Goodman'ı yakalayıp bir kısa mülakat aldık. Fakat konu küresel iklim değişikliği, küresel ısınma değil, doğrudan doğruya topluluk radyosu, yaptığımız iş ne işe yarar gibi konular üzerinde oldu. Hoş bir rastlantı sonucu da itiraz da etmediği okay. halde Birleşmiş Milletler'in yeah. Güney Afrika'daki yeah. okay. Lutulu salonunda üstelik okay. ilk Nobel barış ödülünü kazanan kahramanın bulunduğu salonun önünde kocaman bir kuyuku, piyano vardı. Onun başında da Amy Goodman biraz tıngırdattı ve detone olmasına rağmen de itiraz etmedi bizim çalmamızı. Onun için de konuşmamız Böyle bir hoşlukla da başladı. Kendisine açık radyonun biraz propagandasını, reklamını yapmayı da ihmal etmedik baştan. Sizin izinizde gitmeye çalışan programları olan bir radyo dedik. O da İngilizce'de programlar görüyorum burada dedi. Çünkü yeni yayın dönemimizin akışını da verdiğimiz zaman tabii yüzde bir... ...re karşı %99'un mücadelesi... ...ve özgürlük alana çıkıyor... ...meydana çıkıyor... ...başlığında taşıyordu... ...Adbusters dergisinin ünlü... ...posterini... ...almıştık kapağda... ...kendisine Açık radyoyla ilgili de... ...bir genel... ...bilgi... ...dosyası sunduk... ...o da işbirliği yapalım dedi... ...zaten bedava... Yayınlama, ...yayınlar mısınız dedi... Biz de tabii ki isteriz dedik. Şimdi onun planlarını da yapıyoruz. <gülüyor> Ama biz şimdi Amy Goodman'la Güney Afrika'nın Durban şehrinde yaptığımız kısa radyoculuk mülakatını sunalım. Evet Amy Goodman'a ilk sorduğumuz soru bağımsız gazetecilik sizin için ne anlam ifade ediyor ve buna bağlı olarak da bağımsız yayıncılığın ilişkisi, medya ve demokrasi ile ilişkisi. It's absolutely critical that evet, we have an independent media, whether we're covering the issue of climate change and global warming. Amy Goodman e Bağımsız bir medya olmasının kesinlikle e, kritik olduğunu, vazgeçilmez olduğunu söylüyor. Eğer e, iklim değişikliğinden veya e, küresel ısınmadan bahsedeceksek bunun nükleer şirketleri, e, kömür şirketleri veya bu alanda faaliyet gösteren, bundan çıkar sağlayan diğer şirketler tarafından evet, o şirketler tarafından e, finanse edilmemesi gerektiğini söylüyor. Örneğin bir e, sağlıkla ilgili konulardan bahsederken. E, sigorta şirketinin e, finanse ettiği bir program yapmak e, biraz e, iyi olmuyor diye Dolayısıyla savaş ve barış meselelerinden bahsediyorsak o zaman da silah yapımcılarının sponsorize etmesi o düşünlemez böyle bir şey Dolayısıyla e, şey diyor yani dinleyici tarafından e, doğrudan e, finanse edilen bir program veya işte programlar e, çok daha iyi ve vazgeçilmez kritik hatta olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda e, ben medyayı diyor küresel bir mutfak masası gibi düşünüyorum diyor. Böyle çok uzun bir mutfak masası gibi işte bunun üzerinde savaş ve barış veya iklim değişikliği bunun gibi önemli meselelerin konuşulması Kılın gereken. Mesele, evet, evet yani işte mutfak masası e, şeyinde e, benzetmesinde hani böyle herkesin birbiriyle serbest olarak konuşabildiği bir ortama analoji yaparak söylüyor. E, dolayısıyla bundan daha azı kabul edilemez diyor. Evet. Bütün bunların enine boyuna tartışıldığı bir şölen sofrası gibi görüyor. And uh, does that also uh, does, does it have to include investigative what we call investigative journalism? We need investigative journalism. Um, we need a media Araştırmacı gazeteciliği de e, içermeli mi diye sordunuz siz Amy Goodman'da. Araştırmacı gazeteciliğe ihtiyacımız var diyor. Araştırmacı gazetecilik vazgeçilmez diyor. İktidarın sadece sesi olmak değil, aynı zamanda iktidar üzerine olması lazım. İktidar sesi de iktidar üzerine olması lazım diyor. Gücü kapsaması lazım. Evet gazeteciliğin. Yani sadece bir megafon görevi yapamaması lazım diyor. Yani i̇ktidarın söylediğini tekrar etmek anlamında değil. E, ama sokaktaki insanların söylediklerini e, dile getirmek durumundayız diyor. Tabii ki iktidardaki insanlarla görüşmeler yapılabilir, e, onların görüşleri alınabilir. O ayrı bir mesele ama sokaktaki insanların görüşleri önemlidir diyor. ve e, Benim e, kendisinin e, sessiz çoğunluk değil de susturulmuş çoğunluk olarak tanımladığı bir e, çoğunluğa atıfta bulunuyor burada. E, bunun geçmek için de mutlaka araştırmacı gazeteciliğe ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu da sessizleştirilmiş, susturulmuş olanlar da şirketlerin sahip olduğu, sahibinin şirketlerinden oluştuğu bir medyayı onunla işte savaş üzerine, işkence üzerine ya da başka sömürler, işte iklim bilmem ne gibi meseleler üzerinde konuşurken bu medya sahipleri olan şirketlerden geri almalıyız bu söylemi, diyor. And, uh, uh, please talk about community radio. What is it good for? Well, I originally come from Pacifica Radio, yeah. which was founded oh, more than 60 years ago. Uh, a world war to evet, topluluk radyosu nedir? Ne işe yarar sorusunu a... görmüşüz Amy Goodman'a. O da şu şekilde cevaplıyor. Ben aslında e, orijinal olarak Pasifika Radyosu yerinden radyodan e, giriyorum. 60 yıl öncesine yaklaşık 60 yıl öncesine beyan bir radyo bu. Ve e, Lou Hill isminde bir vicdani retçinin um, aslında girişimiyle başlayan bir e, radyo. Kendisi li, 2 Dünya Savaşı sırasında bir vicdani retçi hapse atılıyor görüşlerinden dolayı. Çıktığında da ihtiyacımız olanın e, sanatçılar ve e, diğer insanlar tarafından e, yönetilen ve haberleri yapılan e, bir medya organı olduğunu söylüyor. Evet yani şirketlerin getirdiği bir evet, değil. Evet o tekelin kırılması gerektiğini evet, söylüyor. Ve bu şirketler yerine dinleyiciler, sıradan insanlar ve sanatçılar. Evet ve bu e, girişimi sonucu olarak da Pasifika doğdu diyor. Evet bunun e, ilk e, işte Kaliforniya'da doğuyor ondan sonra e, WBA A.I. W B A E. Onda yer aldığı Amy yer aldığı radyo. Sonra Texas'ta da bir tane var. Petro Metro diyorlarmış Texas'a. Yani hem Petrozi yeri hem de Metro City yani şehir demek. Ve ilk defa Ku Klux Klan gibi ırkçı, aşırı ırkçı bir grubun e, bombalamasına iki defa maruz kalmış ve bu çok ne kadar tehlikeli olduğunu da medyanın Kavradıklarını gösteriyor. Kuklason'un bir grubu işte bunu uçuranlardan, haydutlardan bir tanesi teröristlerden şey demiş. Hayatımda yaptığım en şey üftar ettiğim eylem diyor. E bu da bağımsız medyanın yani şirketler aleyhin, adına konuşmayan ve bağımsız sesi olan medyanın ne kadar tehlikeli olduğunu kavradıklarını gösteriyor diyor. Ve şey diyor yani hani sokaktaki insan sesini duyduğunuz zaman diyor işte örneğin bir Filistinli çocuğun veya bir İsrail'li annenin veya işte Türkiye'den bir amcanın sesi duyulduğu zaman diyor bu bazı e, karikatürlerin ortadan kalkmasına silinmesine yardımcı oluyor diyor. Ve diyor ki e, böyle bir medyanın böyle bir e, kuruluş bu tarz kuruluşların görevi her gün e, ses bariyerini kırmaktır. Evet, evet. zaten Amy Goodman'ın da çok satılan e, kitabının da adı. Breaking the Sound Barrier adını taşıyor işte bu yani ses engelini ses duvarını açmak. Ses duvarını aşmak. Yani aynı görüşte o sokaktaki insanlarla Filistinli çocukla Türkiye'deki nineyle ya da başka biriyle aynı fikirde olmak zorunda değilsin ama bilmek zorundasın diyor görüşlerini. Bunu getiren radyo bağımsız ve işte topluluk radyostur topluluğun bu da her Allah'ın günü işte bu ses bariyerini. Ses duvarını aşmak geçer diyorlu diyor. We don't. How, how, how is it funded? Uh, through viewers and listeners. People can go to democracynow.org. Şöyle şu soru soruluyor kendisine reklam almıyorsunuz değil mi Demokrasi Now'a ve sonrasında da, peki, But, uh, e, sonrasında da, peki yani o zaman finansmanını nasıl sağlıyorsunuz reklam almadığınız radyo sorularını sormuşsunuz. Amy Goodman da şöyle diyor hayır almıyoruz reklam birinci olarak ikincisi şöyle şu şekilde diyor Demokrasi Now tamamen bedava diyor demokrasi sitesine gidip isteyen herkes dinleyebilir izleyebilir diyor Demokrasi Now'ın yayınını. Ancak şu var diyor, bağımsız medyayı şey kabul etmemeliyiz. Yani hep orada olacakmış gibi falan. Evet. Yani otomatik bir... Otomatik, evet. Böyle kendinden kabul etmemeliyiz diyor. Dolayısıyla isteyenler diyor herhangi bir bağışta bulunabilirler bu şekilde. Evet, dinleyiciler ve seyircilerin... Fonla, fonlarıyla ancak destekleriyle oluyor ama bunu da bedavadı diye sürekli orada olacakmış gibi de kabul etmemek. Evet sonuçta evet. hiç kimse bir katkı yapmazsa dolayısıyla herhangi bir finansman da mümkün olmaz. It's a bit like uh, the station, but we, we, we still have to take now. No, we're not on that that we can't Refuse. Well, uh, lastly, where do you think the world is heading under the circumstances? Well, the fact that in the United States there's this Occupy movement, it has been astounding. It's a transformational politics. For so long, people have been suffering. And then it's been intensified with the recession of 2008. Evet e, dünya nereye gidiyor diye soruldu Amy Goodman'a o da şu şekilde cevaplıyor Amerika'da e, örneğin bu işgal hareketi var diyor çok çok büyük bir e, hareket bu olay diyor. İnsanlar çok uzun bir süredir e, eziyet çekiyorlar. E, Irak ve Afganistan'da ülkenin e, parasını ve ruhunu emen savaşlar devam ediyor ve tabii ki her şeyden önce her iki taraftan da ölen insanlar var. E, zaten bundan dolayı diyor gazilerin bu hareketlerdeki rolü çok fazla, savaş gazilerinin çok fazla. Ne zaman bir işgal hareketinin kampına gitseniz birçok savaş gazisiyle karşılaşıyorsunuz da şunu gösteriyor. Bu %99 artık %1'in boyunduruğu altında olmaktan, onun hizmeti altında olmaktan e, bıktı. Bıktıysanız. Bir de tabii şeyi de söylüyor. Yani resesyon da bindi üstüne 2008'den beri ve kurtardılar bankacılar üstüne. Evet. E, bundan dolayı da e, tüm bunların haberini yapmak için işgal altında olmayan bir medyanın önemine dikkat çekiyor. Evet, e, yani bu nereye giderseniz gidin işte. E, bunu görüyorsunuz ve corporate medya yani şirketlerin yönetimindeki sahipliğindeki medya ee, müthiş bir tavır aldı buna önce bir kere kesinlikle görmezden geldi diyor fakat baktı ki o kadar büyük her yerdeki bu medya işgal hareketleri o kadar büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve katılıyor ki insanlar onlar da gitmeye başladılar. Ondan sonra da bu sefer alay etmeye, hedefleri yok, şu bu demeye başladılar diyor. Ama Gandhi'nin meşhur bir sözü var, burada da hatırla, hatırlayalım diyor. Önce, önce şey yapmazsın. Önce sizi görmezden gelirler, sonra sizinle dalga geçerler. Sonra saldırmaya başlarlar, taarruz ederler, sonra kazanırsınız. Bu da bence böyle olacak ve en büyük değişiklik... Amerika'da bunca yıldan sonraki en muazzam değişiklik soruya bu, bu cevap veriyor. Yani Amerika'da müthiş bir değişiklik var ve dünyanın bir tarafında. Bütün o büyük medya kuruluşlarının editör masalarında, şurasında, burasında çalışanlar... Ee, tamamen şeyin yüzde adamları olarak çalışıyorlar, öyle bakıyorlar işgal hareketlerine öyle baktılar ama sonunda kaybedecekler. Büyük değişim burada diyor. Ne? Yes, I absolutely think so. What gives me hope is umut için hala bir yer var mı veya e, umut için çok sebep var şeklinde bir e, soru sordunuz. Amy Goodman diyor ki e evet diyor Umut için hakikaten e çok fazla e sebep var. Bu işgal hareketlerine baktığınız zaman işte veya e Doğu Timur halkına, insanlarla konuşursanız. zaman bu insanlar bir senaryodan okumuyorlar diyor. E senaryodan okudur, okur gibi konuşmuyorlar diyor. Ee, ama e, bir arada ya yaşayarak, bir arada çalışarak bir şeyler yapmaya çalışarak e, bir yerlere gelebileceklerini düşünüyorlar diyor ve e, bu diyor umut verici olan bu diyor. Evet yani birlikte çalışır kol kola mücadele omuz omuzla mücadele verirsek bunu başaracağız diye görüyorlar, biliyorlar. O da çok umut verici bir şey demiş evet. and could we expect an occupied right here in C.O.P. Peki Durban'da burada as some salonun, said. salonun içinde bir um, e, işgal hareketi, taraflar konferans I mean, işgal hareketi bekleyebilir miyiz I mean, diye sordunuz. E, o da Philip şöyle taraflar konferansının İngilizce kısaltması COP'den um, yola çıkarak... E, COP yani conference, e, conference of Parties is Taraflar is Konferansı, is konferansı is veya Conference of Polluters right right Taraflar here, ki, Kirleticiler right Konferansı şeklinde right bir kelime oyunu yaptı. Öyle diyorlar evet. Evet, bilmiyorum diyor ondan sonra... Öyle bir şey bekleyebilir miyiz? Ee, biraz da belki e, retrospektif geriye dönük baktığımızda müstehzi bir ifadeyle belki de biliyor da kendisi orada da bir işgal hareketi olacağını. Bilmiyoruz spekülasyon. Yirmi bin kişi burada bir önceki haftanın sonunda e, şey yaptı toplandı diyor burada ve burada olanlar aslında dünya mücadelesinde tam bir mikrokozmosu aslında. Evet. Ve şeyi de söylüyor. Biz burada canavarın midesindeyiz aslında diyor burada salonun içerisini tanımlarken bu ifadeyi kullanıyor. Yani burada müzakere edenler büyük ölçüde yüzde e, bir insanlar ve yüzde 99'un büyük çoğunluğu da dışarıda diyor. Ee, ve ironik bir şekilde burasını yani konferansın şu anda konuştuğumuz yer Albert Ruttulli konferans merkezi. Lutuligi, Öyle mi? Evet. evet. Albert Ruttulli konferans merkezi. Ee, i̇lk Afrika kongresi başkanı e, ve... İlk Afrika'dan Nobel alan, Barış Ödülünü alan ilk kişi ve Mandela'nın... Yardımcısı da Mandela'ymış evet. mesela bu retayı da veriyor. Buraya diyor binlerce insan <gülüyor> otobüs, gemi, uçak, çeşitli araçlarla geldiler. Um, Sivi e, toplum da geldi buraya diyor bu konferansı izlemek ve etkiyi sağlamak için. Umut verici olan da bu diyor. Çünkü bugün diyor artık e, şeyi görmeye başladık diyor. E, bugüne kadar gördüğümüz küreselleşme şirketlerin küreselleşmesiydi büyük ölçüde. Ama burada umut verici bir yatay küreselleşme e, şekli. Evet burada bu. açık olan da o diyor. Yani lobiciler böyle yürüyüp duruyorlar birbirlerini yani işte. Dalavereler bir takım şeyleri para kazandıracak yolların üzerinde peşinde koşuyorlar formüllerin filan. Ama e, sivil toplumda ilk defa birbiriyle ilk defa değil tabii de e, yani gayet yoğun net, bir, şekilde, yoğun yani, bir, bir şekilde birbiriyle konuşacak hale geldi. Ve e, bu gibi e, daha önceden küresel e, ve işte, steril ortamlarda gerçekleşen konferanslara dahi etki edebiliyorlar. ...şeklinde bir değerlendirmede... Evet, olabilir. yani şirketlerin yaptığı globalizasyonun yerine... ...bayağı sivil toplumun kendi küreselleşmesi... ...yatay de. küreselleşme evet. olarak adlandırılır. Evet. Küreselleşme referans veriyor. Ve burada da internetin fevkalade önemli bir, doğru bir kullanım halinde fevkalade önemli bir rolü olacağını Hı. da söylüyor. Yani doğru kelimesini de kullanmıyor mesela. Evet. Biz belki Türkiye'de Yaşar e, olmanın verdiği şeyi de evet. oraya koyduk. İnterneti özgür tutmanın önemine evet. e, altını çiziyor e, defaatle. Yani özgür bir internete ihtiyacımız var diyor. İşte bugünlerde e, küresel olarak internete getirilmek isteyen sınırlamalar orada da. Özellikle Amerika'da oluyor. müthiş bir hamle var diyor interneti paralı ve bir highway haline getirmek paralı. Otroyo, bir otoban, otoban. Evet, otoban haline getirmek için. Türkiye'de çok yabancı olduğumuz konular değil aslında. I mean the corporations would love now that it's been developed by public money. Şirketlerde interneti kamu parasıyla geliştirilip sonra da özelleştirmeye bayılırlar ama muazzam bir hareket var. interneti açık ve özgür tutmak için diyor Amerika'da ve başka yerde. Ve asıl umut da dünyanın dört bir yanından buraya gelip bu şey, konuşmayı yapan, diyalogu gerçekleştiren, mücadeleyi veren insanlar da asıl umut diyor. Amy Goodman'a çok teşekkür ettik. Demokrasi'nin adı bizim için açık radyoda demokrasiye yer verdiği için. Thank you so much Omar. It's a real privilege to be on açık Evet Amy Goodman konuştuk Durban'da Güney Afrika'daki iklim zirvesi sırasında etrafta bir beraberce çalışıyorduk. Orada yakaladık kız çok yoğun bir programın arasında kendisinden eee bir mülakat aldık demokrasina günlük hafta içi her gün uluslararası bir televizyon ve radyo istasyonu bir saatlik savaş ve barış haberleri veriyor ve ben başta bin demiştim ama yanılmıyorsam 900'ün üzerinde istasyonda da Kuzey Amerika'da yayınlanıyor ve kendisi efsanevi bir gazeteci 2008 Right Livelihood ödülünü de kazanmıştı. Alternatif Nobel diye adlandırılan ödülü de İsveç Parlamentosu'nda Aralık ayında almıştı. Size bunu sunduk. Evet, bugünkü Açık Gazete'nin de sonlarına böyle geliyoruz ama girmeden önce bu konuyla da bağlantılı olan bir iki haberimiz var. Onları da söyleyelim. Bir tanesi bu Amy Goodman'ın da büyük bir keyif ve umutla bahsettiği dünya çapındaki sivil hareketlerin gelişmesinin bir başka örneği. Time, sabahleyin vermiştik Time dergisi de yılın adamı olarak seçmişti. Protestocularını dünyanın dört bir tarafındaki şimdi bir ödülde Avrupa Parlamentosu'ndan gelmiş. E, Avrupa Parlamentosu e, her yıl verdiği e, Saharo e, özür dilerim. Özgürlük e, düşünce özgürlüğü ödülünü 2011 yılında e, Arap Baharı aktivistlerine vermiş evet böylece yani bu senenin hakikaten müthiş bir e, tescili de oluyor bu sene Şubat başından beri işte Orta Doğu'da Arap Baharı adı verilen başkaldır hareketi devam ediyor ve bu İspanya'da Indignados'a dönüştü işte e, Amerika'da da işgal e, Wall Street'i işgal hareketlerine dönüştü ve rüyamızda görsek inanmayacağımız bir şekilde bir sürü diktatörün de alaşağı edildiğini gördük pek çoğunun da koltuğunun sallanmakta olduğunu biliyoruz Saharov düşünce özgürlüğü ödülü de çığ gibi büyüyen bu etkili harekete dönüşmesinde tek tek katkıda bulunan insanlardan bir kısmına veriyor Muhammed Tunus'ta yaşamını yitiren Muhammed Boazizi ki o başlattı. Fitili oldu. 26 yaşındaki Mısırlı blog yazarı Esma Mahfuz ki çok yakından takip etmeye çalıştık. Libyalı muhalif Ahmet El Zübeyir, Ahmet El Sanusi Suriyeli avukat Rezzan Zeytuni ve Suriyeli karikatürist Ali Ferzat'a Ali Ferzat'ın Ferzat da ellerinin kırıldığını hatırlıyorum ben. O haberi vermiş miydik? Hatırlamıyorum şimdi ama. Vermiştik. Bu Azizi artık Kendini yakarak başlatmıştı. Bedenini yakarak bu devrim ateşini yakan kişiydi. E, artık hayatta değil kendisi. Polis geçen yıl Aralık ayında Boğazi sattığı mallara el koymuş ve kendisine kötü muamelede bulunmuştu. Hakaret etmişti. Bu da bir haysiyet mücadelesine dönüşmüştü. Belediye binası önünde üstüne benzin dökerek... Ve ölmeden önce de yoksulluğa son, işsizliğe son diye haykırmış. Ve Yasemin devrimine de dönüşmüştü. 18 Ocak'ta da Kahireli genç bir kadının kendini videoya alarak Yaptı web kamerası ya. önünde çağrı, çağrı var. Yolsuzluklara hayır, rejime hayır diyor ve bizim için öldüler. Hiçbir erkek gitmese bile ben meydana çıkacağım demişti Facebook mesajında video mesajını yayınlamıştı lütfen bize katılın, hakkınızı arayın diye çağrı yapmıştı. Libyalı İnsan Hakları Savunucusu Ahmet El Zübeyir Ahmet El Sunusi de Saharo ve Dünle layık bulunanlar arasında 77 yaşında kendisi Libya'nın en yaşlı siyasi mahkumu konumunda bir demokrasi savaşçısı 31 yılını Libya'da Gaddafi'nin zindanlarında geçirmiş. Bugün direnişçi güçlerin iktidarında bir yönetici olmuş. Libya'nın siyasi kaderini belirliyor. Suriye'de Sahara ve Dün'e layık bulunanlardan e biri de Suriyeli avukat Zer, Rezzan Zeytuni. Aylardan bu yana yer altına da yaşıyor. Bu baba oğulların. İktidar esat iktidarına karşı mücadelede Suriye İnsan Hakları Enformasyon Linki adlı blogunda da Suriye resmi makamlarının sistematik insan hakları ihlallerini ve kaybolan insanları duyurmakta. Suriyeli karikatürist Ali Ferzat ise yaptığı bir karikatür yüzünden rejimin şimşeklerinin üzerine çekmiş ve ağır şekilde dövülmüş ellerinin kırılmasına yol açan karikatüründe de Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad valiziyle otop, otostop yaparken ve Gaddafi'ye kendisini de birlikte götürmesi için işaret yaparken görülüyor. Evet, evet son olarak da Esma Mahfuz'un şeyini de söyleyebiliriz. Deutsche Welle'den bu son haberi toparladık. Stephanie Dugstein ve Çelik Akpınar'ın haberiydi bu. Hayal tacirlerinin bugün, hayal tacirlerinin saat 11'de başlayan programında da esat karşıtı muhalefetin önde gelen isimleri olacak Ömer Şavu, Şavaf ve Ammar Kurabi. Onlardan da, onlarla da olan mülakatı daha sonra sizinle tabii tekrar paylaşma imkanımız olacak. Esma Mahfuz şöyle demiş, ödül beni cesaret sahibi bir kız olarak daha da yüreklendiriyor ama ayı birçok Mısırlı benden çok daha cesur. Bu ödül onlaradır. Ben onlardan biri oldum ve bu ülkede yaşadığım için onur duyuyorum şeklinde konuşmuştu Deutsche haberiydi. Evet böylece oldukça kuvvetli bir umut rüzgarının isyan, devrim, demokrasi ve sıradan insanların isyanının hareketlerinin söz konusu olduğu bir yılın sonunda bugünkü yayınımızda böyle bir umut dolu bana sorarsam bir yayınla tamamlamış oluyoruz peki şeyde e, bitirebiliriz bir çok eski Glenn Miller'dan bir çok iyi bilinen Çatanuga Çuçu bitirelim Glenn Miller'ın ölüm yıl dönümü 15 Aralık 1944 hmm. ve nerede öldüğü bilinmiyor. Maaş üzerinde 1944'te bir uçakta hayatını kaybetmişti. Amerika caz müzisyeni, besteci ve orkestra şefi Swing döneminin çok iyi tanınan birisiydi. Ve şimdi... Cesedi de hiçbir zaman bulunamadı. Uçağa düştü gitti. Onun yıl dönümünde Çağatı trenine kulak verelim. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın.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 Affair. And just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be fine. And you'll have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar. Then you know that Tennessee is not very far. Gonna be a certain party at the station. Saturday. I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So, won't you ju -ju me home, Chattanooga choo-choo Won't you choo-choo me home Chattanooga choo-choo state